Sıpran oldun, Rabb'e aşk bu. Karanlık tablolar nefesin huzur. Bir bebek koyu kusup evde kapanır. Sarılışla başlar, dua ile durur. Sevgini kovaladı, derin nefes. Uykusuz gecelerde mutluluk adres. Yağmuru benim düşüşünü gördüm. Teslim oldum sonunda, huzuru sürdüm. Yalnızlığı sakladım, gölgede erdüm. Sırasıp ramaz kile, Rabb'i sevdin. Masallara inanmak, hayal yaşamak, çiçeklerle konuşup onlara. Gülmek. Sarılışın meyvesi aykırı ve saf Hüzün duvarları çöktü kaldı sırf letif oldum Rab aşk bu Karanlıkta bilen nefesim huzur Bir bebek uykusu perde kapanır Sarılışta başlar duayla durur Sarılsıklam oldum Rab aşk bu Karanlıkta bilen nefesim huzur Bir bebek uykusu perde kapanır Sarılışta başlar duayla durur Ağlamakla yalnızlık artık kayboldu Kalbimin ritmine biri dokundu Karanlık aynı, yatak yine soğuk ama yanında aşk Müfreti doğruk, dua gibi artıyor Nefes alışlarım, hayallerle büyüyor Mutlu kalkışlarım, rüyalar sarılışla tanım buluyor Yaratama yönelen gözyaşı duruyor Nedensiz sarılış, ağlayarak sevmek Hayatımız bu, ilahi bir emek Sil oldum, Rab'a aşk bu. Karanlıkta bilen nefesim huzur. Bir bebek uykusu erde kapanır. Sarılışla başlar dua ile durur. Sil oldum, Rab'a aşk bu. Karanlıkta bilen nefesim huzur. Bir bebek uykusu perde kapanır. Sarılışla başlar dua ile durur.